Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu hmm. Hmm. Doğaya Yolçuluk Doğaya hmm. Yazan Leyla Onat Yöneten Kazım Akşar Yapımcı Ersan Edinç Efektör Kani Akın Oynayan sanatçılar Ferdi Semih Sergen Dürrü Meral Niron Alev Mine Medya Nimet Beyhan Saran Selim Selçuk Yöntem İsmail Nurtekin Odabaşı Baba Fikret Ergin Anne Refika Özbayar Şoför Mehmet Ege Şahin Nezih Alataş Ayla Arzu Büyükkaragöz Erol Harun Canlı. Alevciğim güzel kızım prensesim benim hadi uyan artık hadi ama böyle olmaz ki öğlen oldu kızım sen hala yataktasın Alev Hadi kızım. Mürak kuyuyayım Çok uykum var. Allah Allah. Çok şaşıyorum doğrusu. Sen eskiden böyle öğlen vaktine kadar uyumazdın. Hadi Alev kalkarsın. Hah kalkıp da ne yapayım? Mmm üstüme iyilik sağlık. Hepimiz kalkınca ne yapıyoruz? Önce güneşe merhaba diyeceksin. Sonra kahvaltı edeceksin. Sonra da. Ne evet. Diyeyim? Sonra da? Aman ne bileyim ben? Canın ne istiyorsa onu yapacaksın kızım. Ne canım bir şey istemiyorsa? Olur mu öyle şey olur mu? Senin gibi Genç güzel fişek gibi bir kızın yapacağı neler vardır kim bilir Yanılıyorsun sevgili dadıcığım benim yapabileceğim hiçbir şey yok Yapma güzel kızım yapma neden böyle oldun sen anlamıyorum ki Bu yıl bir tuhaflık geldi üstüne bir derdin varsa söyle bana Bir şeyim yok ama eskisi gibi değilsin Alev her şey canını sıkıyor gezmek eğlenmek istemiyorsun Yaşlılarınla bile birlikte olmaktan hoşlanmaz oldun Doğru onlarla konuşmak beni mutlu etmiyor artık Ama neden neden yavrucuğum Aman dadı bu çok mu önemli bu yıla kadar öğrenciydim. Okul arkadaşlarım, derslerim vardı. Çaresiz erkenden kalkıp okula koşuyordum. Ama hepsi bitti işte. Mezun oldum. Daha ne istiyorsun? Ah, keşke bir yüksek okul daha bitirseydin. Hiç değilse okul seni diri tutuyordu. Emre. Şimdi bir ölüye mi benziyorum yani? Allah Allah. Ne biçim söz öyle ağzından gel alsın. Ölüm nasıl bir şeydir acaba? Delirdin mi Alev, delirdin mi sen? Senin yaşında bir kızın ağzına yakışıyorum bu laflar? Hadi, hadi toparlan da in aşağı. Hiç değilse bir pazar sabah babanla kahvaltı yap. Hadi seni bekliyor. Hadi. Baban beni kahvaltıya mı bekliyor? Ha. İşte bu olağanüstü bir şey. Babana sitem etme Alevciğim. O çok meşgul bir adam. Safkan bir işkolik. Ne kolik? Ne demek bu şimdi şey Bunlar yeni sözcükler dadıcığım. İşkolik işten başka şey düşünmeyen demek. Töbe töbe. Kölgelerde hava açık olup sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde bir artış gösterecektir Günaydın babacığım İllere göre Baba. değişim gösteren hava sıcak. Baba günaydın kesin. Günaydın Alem Bir dakika Niye kapattın kızım hava raporunu dinliyordum. Hava sıcak yağış yok Peki <gülüyor> peki otur hadi Niye hava raporunu dinliyorsun yoksa yine mi yolculuğa çıkacaksın Yok canım bu sabah golfe gideceğim ama iyi olursa golf kulübünde buluşuruz diye sözleşmiştik arkadaşlarla Ya ben de belki birlikte yürüyüşe falan çıkarız diye düşünmüştüm Ya olmaz kızım olmaz Arkadaşlara söz verdim Ama istersen sen de benim de golf kulübüne gel Yok hayır Arkadaşlarının yanında sıkıldığımı biliyorsun O zaman kendi arkadaşlarını bir yerlere git Baba ben 40 yılda bir birlikte olalım istiyorum e Bunu ben de isterim canım ama söz verdim Belki öğleden sonra ne dersin sinemaya gidelim mi? Öğleden sonra bir toplantım var Pazar günü de mi Benim tatil günüm yoktur bilmez misin Bugün idare konulunu toplayacağım Çok önemli bir konuyu görüşmemiz gerekiyor İşte çayın Alevciğim Size bir fican daha doldurayım mı beyefendi Teşekkür ederim Durru Hanım ben bitirdim Bitirdin mi beni kahvaltıya beklediğini sanıyordum Çok geciktim tatlım gitmem gerekiyor Ama asma yüzünü öyle ya Tıpkı annen gibisin O da beni hiç anlamazdı Kadınlar niçin hep birileri onlarla ilgilensin diye bekliyor? Kendi ilgi odağınızı kendiniz yaratmayı bir türlü başaramıyorsun. Annem de demek senden ilgi beklerdi. Buna nedense hiç şaşmadım. Ona yitirdiğimizde sen küçüktün. Anımsamıyoruz elbette. O senden de beterdi. Kafamın etini yer dururdu. Dur dur dur. dur. Haklı <gülüyor> olabileceğini hiç düşünmedin mi? Siz kadınlar hep hayaller içinde yüzersiniz. Ben de karımla kızımla gezmeyi, eğlenmeyi isterim elbette. Ama iş dünyası acımasızdır. Hiçbir ihmali göze alamayız adamı YouTube verirler. Abartıyorsun baba Çalışma ortamını bilmediğin için anlamakta güçlük çekiyorsun tabi Duraklamak dinlenmek yok olmak demektir Bir de bu yolu deneseydin Karşıdan hakem kesmek kolay geliyor küçük hanım Sen köşklerde yaşamaya lüks arabalara binmeye bol para harcamaya alıştın En iyi özel okullarda okudun istediğin an uçağa atlayıp Avrupa'ya tatillere gittin bütün bunları feda edip yoksul bir adamın kızı olmak ister miydin? Bilmem bunu hiç düşünmedim. Düşünmezsin elbette. O tür yaşamı hiç tanımadın ki. Hadi kafanı yorma böyle şeylere keyfine bak. Gel Zeylen henüz çok gençsin. Ben senin için de çalışıyorum. İnşallah tez günde iyi bir aile çocuğu çıkar karşına. Belki evlenirsen... Dadı evlenir. ne diyorsun? Benim böyle bir niyetim yok. Ben... Ben... Evet sen... Söyle bana sen ne istiyorsun? Söyle hemen yerine getireyim. Evlenmek istemiyorsan sana bir iş bulayım, çalış. Bu kadar eğitim gördükten sonra iyi bir halkla ilişkiler uzmanı olabilirsin bence ya da bir işletmeci. Şey bilmiyorum. Böyle bir işte çalışmak istediğimi sanmıyorum. Çalışmak istemiyorsan yurt dışına git. Görmediğin yerleri gör. Hayır istemiyorum. Of bazen içimi bayıltıyorsun Ale. Oh, her neyse ben geç kaldım. Hadi hoşça kalın. Ben Alev Ah Şernin sen misin? Evet Yüzmeye mi gideceksiniz? Yok <Gülüyor> Yo, hayır Ben gelemem Biraz üşüttüm galiba kendimi iyi hissetmiyorum <Gülüyor> Size iyi eğlenceler Yerinde olsam arkadaşlarımla giderdim Yine mi beni gözetliyorsun Kızım yavrum sen benim küçücük kızımsın Annen seni bana emanet etti Seni mutlu görmek istediğimi Anlamıyor musun anne Peşimde polis hafiyesi gibi dolaşmasan daha mutlu olacağım Biraz dışarı çıksan açılırdın ama Kimseyi görmek istemiyorum her şeyden herkesten bıktım Peki ne yapalım yavrucuğum Ben de bilmiyorum Havalar oldukça ısındı Bodrum'a halana gitsene değişiklik olur senin için Bilmem düşüneyim Her şeyi fazla düşünüyorsun hadi Yaşam kısa yavrum hızlı yaşamak gerek Evet Belki de Bodrum'a gitsem iyi olur Halamla birlikte olmak beni biraz olsun rahatlatır ya. Onunla iyi anlaşırız İyi akıl ettin dadı Birkaç günlüğüne gideyim bari Sıkılırsam dönerim Sıkılmazsın sıkılmazsın değişiklik olur senin için Bodrum otobüsü için servis minibüsü bu mu acaba Evet kızım evet birazdan kalkacağız Hemen yerine alsan iyi olur <Gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum küçük hanıma yardım etsene İzin verin bavulunuzu alayım Aa, Ağır değil ama minibüsün kapısı çok daha Önemli değil önemli değil ben şimdi içeri alırım Tamam ee, Siz şöyle oturun ben bavulunuzu yanınıza koyarım <gülüyor> İzin verin de nereye oturacağıma Kendim karar vereyim Aa, Özür dilerim bavulu yanınıza koyabilmek için Söylemiştim Aa, Burası boş kızım gel gel gel otur gel. Boş yer çok efendim ben yerimi bulurum üzülmeyin hmm, İnsanlara iyilik de bas. Hadi beyler hareket ediyoruz yolcu kalmasın Aa, galiba bu kadarız şoför bey başka gelen yok bir dakika bir dakika yolcu hadi musunuz ya. Evet valiziniz yok mu ee, yok Ey, oturun hadi eh, peki bu iyi yolculuklar ama daha otobüse binmedik ki hani bu servis aracı Aha, olsun kızım Yola çıktık ya ona bak sen e, Tabi ya anneannem haklı Üstüme iyilik sağlık Adam sarhoş <gülüyor> Buna bakıp o çatlak sesiyle şarkı söyledi söyledi şimdi de horluyor Aman anneanne sen de adama taktın kafanı e, Sus bakayım kızım o ne biçim konuşma öyle Şoför efendim ne var hemşerim ee, şu sağ taraftaki yoldan git Niyeymiş bizim otobüs terminali bu ana yol üzerinde Sana sap dedim yoksa Çek tabancayım şakam Aa! yok kimse yerinden kımıldamasın yakarım Peki peki Oldu mu oldu mu istediğin ha ama bak bu yol çok tenhadır. Buradan nereye gidilir bilmem. Ben bilirim. Bak vaktinde terminere ulaşamazsa merak edip telefona sarılırlar. Sonra da polis Kes sesine. Kes. Onlar minibüsü kaçırdığımı anlayıp polise haber verinceye kadar biz işimizi yolda koyarız. Ay anladım. Bu adam bizi kaçırıyor. Heypes <gülüyor> <gülüyor> hanım teyze. Nihayet anladın demek. <gülüyor> anne, anne korkuyorum. Korkma. Ben de korkuyorum. Abi Korkma. görüyorsun işte çocuklar korkuyor. Söyle kimsin sen ne yapmak istiyorsun? <gülüyor> Zamanı gelince söyleyeceğim. <gülüyor> Gerçekten bu adam bizi kaçırıyor ya. Ama deli misiniz siz Bunda gülecek ne var Başımız dertte görmüyor musunuz ee, Bayılır mı böyle heyecanlı şeyler Sizler üzerimize doğru doğrulmuş ay, yani. İmdat. İmdat bizi kurtaracak kimse yok mu ay. Bu dena yollarda Sesini kime ay. duyuracaksın Teyzanım ay ay ay. ay ay ay. şuna bak Teyzanım diyor bana utanmaz adam Sen kendi yaşına bak Benim adım Nimet Nimet hanım desen ölür müsün ben senin adının nimet olduğunu nereden bileyim hanım tecdet anne, anne, anne, anne, anne durmayın lütfen anne. çocuklar korkuyor Siz karışmayın Sus bakayım herif açma ağzını bir daha Siz durumu anlamadınız galiba genç bayan Bu adam tarafından silah zoruyla kaçınılıyoruz Söylesenize ne yapacaksınız bize söyleyin Sen ne gevelde kadınsın Azıcık sussan olmaz mı Şu çevrene bir bak bakalım senden çok konuşan var mı? Ama benim yanımda torunlarım var Onlardan ben sorumluyum senin hiç mi vicdanın yok ha Şu sübiyanlardan ne istiyorsun Bak bak bak ne diyeceğim Şoföre söyle dursun Ben çocuklarla ineyim sonra sen ötekileri Nereye istersen götür ha olur, ha? Ne, olur, <gülüyor> ne, olur? ne olur Bencil kadın Demek sizi bıraksın Bizi götürsün ha <gülüyor> Ne açık göz müsün sen ya Hemşerim şurada bir yerde durayım mı ha Ne dersin Hayır Yoluna devam et Şuna iki de bir hemşerim deyip durmayın şoför bey Yoksa hemşeri olduğunuza gerçekten inanacağım Yok hanım kızım yok öyle bir şey yok Bakın siz her kimseniz beni dinleyin Bizi hemen bırakmazsanız başınız derde girecek Benim babam İstanbul'un en sözü geçen adamlarından biridir Kaçırıldığım anlaşılınca başınıza büyük işler açılacaktır <gülüyor> Bu sözlerinizin bir yararı olacağını hiç sanmam Siz benim her işime karışıp durmasanız. Birbirimizle dalaşacağımıza dost olmayı denesek daha iyi olmaz mı? Yani bu durumda benim adım Şahin Galiba haklısınız ben Ali. <gülüyor> Şahin, Şahin oğlum evladım lütfen şu şoförle konuş Ne olur evladım bizi bırak Yetti artık yetti artık canım kapa şu çeneni <gülüyor> Tekstil makineleri gibi Dız dız dız, dız <gülüyor> duruyorsun ha. Hay ne, hayatına sağlık Tespih tam yerine otur Ama sarhoş şerif <gülüyor> Beyefendi ne olur kurbanlı olayım Bırak bizi gidelim Kıyma bize ne olur <gülüyor> Bey kardeşim, be kardeşim Önce şu kadının icabına bak Beni kesiver o kendisi Ay bırak ben bayım yapmayın Çocukları korkutuyorsunuz Ay ay, ay, ay. Benim ay. adım bayım deyin İsmail anladınız mı genç bayan Anladım Benim adım da Ali Ne olur korkutmayın e, çocukları Korkacak ne var canım Terörist kardeşim bizleri kaçırıyor işte. Ben terörist <Gülüyor> ben falan değilim Buna kerif lafına dikkat et Niye kimsin bizden ne istiyorsun Adım Selim Sizden istediğim bir şey yok. Tek isteğim bir an önce buralardan uzaklaşıp İpsala'sının kapısına varmak. Ah bak, bak Selim beyefendi kardeşim. Ee, benim dedem zamanında Osmanlı sarayında mabeyinciymiş. Yani soylu insanlarız biz. Ee, böyle şeylere dayanamayız. Ne olur bizi bırak da. Sen yine uzaklaş buralardan. Hani? Ya ne akıllı kadınsın sen. Sizi bırakayım da hemen polise gidip eşgali verin, değil mi? Yo, yapmayız. Vallahi, vallahi de, de Ben yaparım. Ben giderim polise. En iyisi sen bizi bırakma kaçır, kaçır. Ay ay bu sarhoş adam beni deli edecek vallahi deli edecek. Diyelim ya. ki polise gitmeye karar verdik. Biz bu tenha yoldan ana yola çıkıp polisi buluncaya kadar sen çoktan sınıra ulaşırsın. Polis telefon telsiz kullandı mı işin biter. Kimsin? Neden kaçıyorsun? <gülüyor> Bana yeşil canavarı derler. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. <gülüyor> Namı duydun değil mi ay, Teyze Hanım Ay vallahi öldürecek bizi. Kıtır kıtır kesecek. Gazetede okumuştum Bu adam dört kişiyi doğramış Hayır bizi öldüreceğini sanmıyorum Buna cesaret edemem Aman, Aman evladım bu adam azılı katil Yoksa sen kaçak mısın Ne sandın ya Bir daha o dört duvar arasına döneceğim ve ölürüm daha iyi İnan bana er geç yakalanırsın Bu işten kaçış yok Evet kaçamayacak Bir güzel tıkacaklar içeri olacak. orası benim bileceğim iş Her sınıra bir varalım gerisi kolay senin bir bildiğin var arkadaş yoksa sınırı gizlice mi geçeceksin ha? O kadar salak değiliz. Pasaportum sınırda beni bekliyor. Vay canına, beni de yanına alsana. Biz de bir yurt dışı görelim ha, hayır ömzümüzde. Ya o <gülüyor> Bu bir üstte akıllı bir sen var Ya ya ya, bu kadar içkiyi ben çekseydim ben de matrak olurdum. Al yığınla zenciğnimiz Allah. Aa, ben nereden ablan oluyormuşum senin? Şuna bak. Aman, aman dur dur üstüme üstüme geliyor Eee keyfim bilirim Al sen çektim Şahin abi Evet sağ olun sağ olun, istemem Yapmayın böyle İsmail Bey çocuklar var aramızda Aman bu adamın çocuklardan utanacağını mı sanıyorsunuz Aaa ya utanacak ne var Benim de onlar gibi torunlarım var İçtiğimi aldırış bile yetmezler Beni görmezler Hemşehrim anlıyorum sınıra gidiyorsun Gitmek zorundasın Tamam, ben seni götüreceğim. Yalnız bırak şu garibanları insin minibüsten. Ne dersin ha? Söz veriyorum, yardım edeceğim kaçmana. Kes sesini babalık. Karışma işime. Şimdi beynini dağıtırım. Yapamazsın. Bana bir şey olursa minibüs devrilir, hepiniz ölürsünüz. Ay! Ay! Ay. Ay. Bana bak. Her kimsen konuşmana da tabancana da dikkat et Şoföre kaza yaptıracaksın Her kimsen her kimsen deyip durma delikanlı kafam bozuluyor Benim de bir adım var Söylemedin ki nereden bileyim Selim derler bana ay, ay, Doğrusu pek Selim'mişsin Ne demek o Sana Halim Selim demek istiyorum <gülüyor> Bütün bunların hesabını polise vereceksiniz Selim Bey Bana bak Alev abla pek güzelsin ama akıllı değilsin biri seni kaçırdı mı sesini kesip oturacaksın yoksa o minik dilini koparır verirler. Aman kızım aman kızım susalım bakarsın diye dilini Nereye geldik? Ne kadar tenha bu yollar. Hadi siz de uyumaya çalışın biraz. Bakın ötekiler ne güzel uyuyor. Zaten şu an yapılacak başka bir şey de yok. İnsan böyle zamanda nasıl uyuyabilir? Sadece gözlerime kapamış düşünüyordum. Baudrumanlamanın yanına tatile gidiyordum. Güzel birkaç gün geçirecektim orada. Şimdi ise neredeyim kim bilir? Bir de gözün üzerimize dikmiş şu adam var. Ben de birkaç günlüğüne ailemi görmeye gidiyordum. Neyse ki geleceğinden haberleri yok, aksiyelce çok merak ederlerdi. Aileniz nerede yaşıyor? Kırklareli'nin bir köyünde, Gaziler Köyü. Siz köylü müsünüz? Anlaşılıyor. Neymiş o anlaşılan? Türkçeniz düzgün ama davranışlarınızdan anlaşılıyor Nasıl yani? Minibüse binerken bana şuraya otur buraya otur diye emirler vermiştiniz ya ee, Özür dilemiştim Biz bazen böyle kadınlarımıza sahip çıkmaya çalışırız Ben sizin kadınlarınızdan değilim ha, Evet haklısınız Ne kaç saat gideceğiz böyle? Ee, yola çıkalım neredeyse 4 saat olacak Benzin de bitmedi ama eli kulağındadır O zaman bir de durunca hep birlikte ha, Bunu yapamayız Elinde silah var birinin canı yanabilir Lütfen böyle şeyler düşünüyorum Kaç kişiyiz oysa <gülüyor> Dikkat ediyorum da lütfen Falan diyorsunuz kibar olmayı Becerdiğinizi görüyorum ee, Yıllardır büyük kentte okuduğuma göre Bazıları kentte yaşıyorlar ama Yine de kabasaba oluyorlar. Onlara uzaktan bakarak karar verdiğinizden Eminim Hiç yakından tanımayı denediniz mi Hayır köylülerle anlaşabileceğimi sanmam yargılı olduğunuz belli Köy insanı sizin kadar açık fikirli olmayabilir ama inanın ki yürekleri kentlilerinki gibi nasır tutmadığı için daha iyi insandırlar. Eğitimsiz insanları biraz fazla savunmuyor musun? Ah, Ay, ah. Ne oldu buna? Ay, ne? ne olacak? Benzin bitti. Ay. Ne? Benzin bitti. Benzin. Allah kahretsin. Ay, ne oluyor? Ne oluyor bakayım? Uyan oluyor? artık hanım abla. Ya, akşam oldu. Aman, anne canım. Aman, Bu adamın içki kokusu beni sarhoş etti ama içim geçi vermiş. Anneanne geldik mi? Geldik geldik durayla dur. Anlamaya çalışıyorum, ibladım. E, bana söyleyin bana neden durduk? E, benzin bitti. E şimdi ne olacak Selim Beyefendi? Bizi bırakacaksın değil mi? Kes sesini. Düşünüyorum. Hmm. Ne de az yolum kalmıştı. Ne şans. Be. Anneanne, e, bedi, bedi. Biber sürecek misin onu da az Ne biberi çocuk? Sus. Sus. Sus. Dur e, yapma. Neyse, Ay. neyse şu daha vurdun mu? Sınırı bulurum. Yalnız sizin ne yapacağımı bilemiyorum Yol boyunca düşünüp durdum Acaba topunuzu minibüsle birlikte... yerden aşağı mı atsam... ...yoksa minibüsü ateşe mi versem? Aman hemşerim sakın öyle bir şey yapayım deme Bu minibüs benim ekmek kapım Ben demedim mi size bu adam katil cani Şu sübyanlara da mı acımıyorsun ha Senin içinde hiç mi acıma duygusu yok Aynı adam <Gülüyor> Az önce beyefendi diyordun bana hanım teyze ne çabuk fikir değiştirdin Aman, Aman şuna bakın Bir daha utanmadan alay ediyorum <gülüyor> Ne ediyor. oldu ne oldu bu kadın neden bağırıyor böyle? <gülüyor> Hanım teyzeyi korkuttum biraz Sarhoş abim O gazetede yazanların çoğu doğru değildi Korkma teyze Ben yalnızca karımı öldürdüm Hii. O da namus davasından Şimdi çok pişmanım ama Ne yaparsın ki iş işten geçti Ya öteki cinayetler Onlar üstüme yıkmaya kalkıştılar İşte bunun için kaçtım İki yavrunun hatırına Senin canına bağışlıyorum Benim de böyle iki yavrum var Hadi bana eyvallah Şoför hemşerim gördün işte Minibüsüne bir şey yapmayacağım Ama sen bir benzin istasyonu bulup Benzin alıp yola koyuluncaya kadar Ben sınırı geçerim zaten Hadi tamam. hoşçakalın Aç kapıyı hemşerim Allah'a şükürler olsun. Gitti, gitti katil. Ya gitti bizi bıraktı. Ben biliyordum canım böyle olacağını biliyordum. Tanrının bizim gibi günahsız kullarını gözeteceğini biliyordum. Sen. Ne oldu ya? O ben bir şey anlamadım. İlaç senin anlayacak halin mi var? Daha başında kaldık. Ee, şoför bey, nerede olduğumuz hakkında bir fikriniz var mı? Valla delikanlı bu taraflara ilk gelişim benim. Ee, öyleyse ben inip çevreyi şöyle bir inceleyeyim. Hadi biz de inelim Ne duruyoruz? Erol, hadi yavrum iniyoruz. Gel, gel Ayda, Ayda gel kurtul. Anne anne nereye geldik? Aman evladım kurtulduk kurtulduk yavrum. <gülüyor> çok şükür kurtulduk. Tanıyor musun bu çevreyi delikanlı? Ee, yanılmıyorsam benim köyüm’e oldukça yakınız. Köy mü? Aman Tahirim buralarda uygar bir yer olmalı. Bir otel falan. Tanedik bir çevre olduğuna dua edin siz. Ya hiç bilmediğimiz bir yerlerde kalsaydık Ya benzin istasyonu bulunur mu bu yollarda e, Kasabaya yakın bir yerlerde olacaktı Yola ne kadar çeker e, Sanırım yaya olarak 5-6 saat çeker hmm. Aa, Of of Bir o kadar zamanda da dönse Canım kasabadan buraya gelmek için Ay. bir vasıta bulur elbette Yine de 5-6 saat beklemek zor e, Yanımda çocuklar var Minibüste oturursunuz hava kararınca da uyursunuz 2-3 saate kalmaz hava kararır Ben hava kararmadan yola koyulayım bari Dönüşünde bizi bulamazsan merak etme Köyüm buraya yakındır Yolcular geceyi rahat bir yatakta geçirseler daha iyi olur Nasıl istersen öyle yap delikanlı Hadi bana Allah'a ısmarladık ah, güle, güle. Ay, güle güle Bakın Eğer şu yöne doğru yürürsek köyüme varabiliriz aşağı yukarı 3-4 saat çeker. Aa, aa ben yürüyemem oğlum, siyatim var. Burada kalmayayım iyi ediyorsunuz yani. Ya. Bu sapayollara yollara geceleri hayvanlar inebilir. Emin e, girer, otururuz yani kapıyı da kapatırız. Ya camı kırarlarsa. <gülüyor> Ay pekala, pekala Sizinle geleceğim. Hadi çocuklar yürüyelim bakayım hadi. Hadi Peki biz yürürken karşımıza vahşi hayvan çıkarsa ne yapacağız? ...ya köyünüze varmadan hava kararırsa... ...hep birlikte yürürsek ve hava kararınca... ...elimize birer meşale alırsak... ...vahşi hayvanlar yanımıza yaklaşamaz... ...zaten bu çevrede yalnız sırtlan... ...tilki bir de ayı ay vardır... ...ay, ay aman Allah'ım... ...anneanne ay. minibüse dönelim ne olur... Aa, ...korkma Ayla ben senin elinden tutacağım... ...minibüste kalmak doğru olmaz... Buralarda geceleri hava soğur. Hepimiz çok üşür hasta oluruz. Birazcık yol yürümeye karşılık bu gece sıcacık bir yatakta yatmak istemez misin? İsterim. Ah, şuraya bakın bir telefon kulübesi. Tamam. Valla hemen Aa, polisi arayalım. Bu telefon hemen. kulübesi yolda bozulup kalacak olan araçlar için konmuş ama... ...bir bakalım çalışıyor mu? Çok iyi çalışıyor. Peki jetonumuz var mı? Eyvah ben hiç taşımam Ay Doğrusu benim aklıma hiç böyle şeyler olacağı gelmemişti Bilseydim Bilseydik keşke yanımıza alalım. daha neler alırdık Bakalım cebimde jeton olabilir mi? Ah, ah evet işte <gülüyor> bir tane var e, Nereye arayacağız? Aa, e, polisi elbette Buralarda hangi numarayı aramak gerektiğini bilmiyorum ya. En iyisi babamı arayalım O bize hemen yardım gönderir Pekala al bakalım geç <gülüyor> Alo Jale ben Alev Babamı hemen bağlar mısın çok acil Teşekkür ederim Alo, Alo. Baba benim Alef. Toplantıda olduğunu biliyorum ama Alef, Şimdi toplantıdayım kızım Biliyorum ama çok acil bir durum var baba Ne Ne diyorsun kızım duyamıyorum Alev Toplantıda olduğunu söyledim ya sana Sesim gelmiyor mu? Neyse neyse akşama görüşürüz. Hadi şimdi görüşür Kapadı. Beni dinlemedi bile. Ay aman ya abi işte tek jetonumuzda de ne yapacağız şimdi? E, o yaşlı adam nerede? Nerede mi? Aa, hiç farkında değilim. Emin Üstten inmedi mi yoksa? Yine sızıp kaldı anlaşılan. Acaba onda jeton bulunur mu? Ben şimdi döner uyandırırım. Onda da yoksa şansınıza kösün. Aa. Bu yoldan ayrılıp şuradan aşağıya doğru yavaş yavaş inmeye başlarız. Daha kısa sürede varırız köye. <Gülüyor> Biraz gayret et İsmail baba geç kalmak istemiyoruz hadi. boşluktan ayakların birbirine dolaşırsa yetişemezsin tabii Açık hava iyi geliyor azıcık açıldı mı açıldı mı anne yoruldum beni kucağına Ben seni nasıl taşırım yavrum bak kendimi zor taşıyorum anne Gel gel gel sırtımı alayım seni. gel <gülüyor> Ayla sen de Alev ablanın elini tut olur mu Tamam <gülüyor> Hop. gel işte hadi Aa. Hadi İsmail baba gayret biraz. Ay ay ay bilirim. Ay bilirim. Ay ay, bileyim, bileyim. Ay, ay burkuldu burkuldu. Ne olacak? Ay ay ay biri bu eksik Ha ah, zaten yorgunluktan öldüm, bittim. Koluna gireyim mi nimet halım? Aman önce sen kendine sahip ol. O kadar içki içtikten sonra bir de bana mı yardım edeceksin? <gülüyor> İçkinin etkisi geçti sayılır. Aman yok yok ama dokunma. Yok dokunma ama dokunma koluma. Kendim yürürüm ben. Senin gibi güzel, alımlı bir hanıma yardımcı olmak benim için bir şereftir. Bak yerler diken dolan. Aman. Ay ay bacağım. Madem o kadar istiyorsun efekiale. Eh, ama zaten ben karşı koştamda da bildiğini yapacaksın. <gülüyor> of dikenler batıyor bacaklarımı. Ya tırnaklarım Şimdi ağlayacağım yarısı kırıldı Üzülmeyin yine uzatırsınız Nedense kentli kızlar tırnaklarına çok önem veriyor Öyle değil mi? Bunda ne kötülük var Ellerin güzel görünümlü yumuşak olması iyi şeydir Ellerin görünümünden çok gücünü önemserim ben Eller çalışmak için yaratılmıştır Eller vardır kuğu kanadı gibi narin ve güzeldir Ama içi bomboştur Eller vardır dünyayı avuçlarında tutar. Hmm, şair gibi konuşmayı beceriyorsunuz ama pek açık seçik sözler değil bunlar. Bence dünyayı avuçlarında tutanlar varlıklı ve güçlü insanlardır. Onların tırnaklarıysa hep bakımlıdır. Hayır. Dünyayı avucunda tutmak demek her şeyi başaracağına inanmak demektir. Buna inanan insanlar da daima çalışan, çabalayan insanlardır. Yaptıkları iş ne olursa olsun onu severler. Daha iyiye doğru gidecek gücü içlerinde bulurlar. Öyle mi? Ben o gücü içimde hiç bulamadım Demek henüz dünyayı elinde tutmayı başaramadın Ama öğrenirsin İçten istemek yeterlidir ee, Sen dediğim için Bana kızmıyorsun değil mi? E, yo, hayır, garip ama bu içtenliğin Hoşuma gitti Teşekkür ederim Biliyor musun, benim yaşamdan beklediğim hiçbir şey yok Peki ya mesleğin? Bir mesleğim var tabii Babamın uygun gördüğü üniversiteyi bitirip Babamın uygun gördüğü mesleği seçtim Hı. Oysa ben neler hayal ediyordum İnsanın istemediği işi yapması kadar korkunç bir yaşam tarzı düşünemiyorum <gülüyor> Yapmıyorum zaten Tembel tembel oturuyorum Peki ya sen? Ben mi? Ben okuyorum tıptayım 6. yılım Sonra kura çekeceğiz Kim bilir neresi çıkacak Ama önünde sonunda köyüme dönüp orada doktorluk yapacağım Ne? Bu kadar okuduktan sonra köyde mi yaşayacaksın? Köyde ya da kasabada Doktorsuz insanlara yardımım olmayacaksa ben niçin okuyorum ki? Büyük kentlerde doktor çok. Tozun, toprağın, çamurun içinde. Renksiz, tatsız bir yaşam. afedersin, bu senin alıştığın yaşam biçimi elbette. Bizim köyümüz bu tarifine pek uymaz. Oldukça temiz, düzenli. Üstelik yemyeşildir. Neyse, göreceksin. Görecek miyim bilmem. Öyle yoruldum ki. Şurada düşüp ölebilirim. Biraz dinlenemez dinlenemezdiniz Şimdi dinlenmesek daha iyi olur Neredeyse hava kararacak of Yürüyecek halim kalmadı ama İleride bir mağara var Oraya varınca dinleniriz of. Bu yörede güneş gidince hava birden serinler Hepinizin üstü ince çocuklar da var şuyu pasta olabilirsiniz Hadi biraz gayret Peki peki <gülüyor> Şu yaşlılara bak Kol kola yürüyorlar inanılmaz bir şey Üstelik pek de yorgun görünmüyorlar ee, Birbirlerinden aldıkları güç sayesinde o yakınlıktan ikisi de çok memnun Hayret İnsanlar ne de çabuk mutlu oluyor Evet işte mağara ah, Nihayet dinlenecek i̇çeride, i̇çeride Hayvan olmadığından emin misin oğlum Çocukken ah. bu yörede mağarada oynardık Çevrede bir kaç mağara daha var Köylüler mağaraları koyunları için Ağıl olarak kullanır Vahşi hayvanlar sürünün koruyucu köpeklerinden korktukları için pek yanaşamaz. Sen girip içeri bir bak hele evlat. Peki İsmail baba. İn bakalım sırtımda ne ol. Hadi hop. Ah. Tamam. Beni burada bekleyin. Çabuk gel. Aa, girdi bile. Elindeki meşale söner mi? Bir şey olmaz merak etme. İyice bir baksın ona. Ah. Ah. Aman ah. Allah. Ay neler oluyor? Ah. Neler Dur, oldu? Dönün, korkmayın. Yarasa bunlar korku bir, şey bir şey yok. Ay, idrevisi değdi. Annem, annem kızım ne oldu? Ay! Ay, ne olacak? Uçurumdan aşağıya düştü yavrucak. Maharet de bir şey yok. Girebiliriz hadi. Koş şahin, koş. Kızcağız uçurumdan aşağıya uçtu evladım. Ne? Ne diyorsunuz? Düştü siz? evladım. Alek, evet. düşkü. nereden? Nereden düştün? Şuradan düştü Aa, uçtu. A tamam, tamam, o görüyorum. Ay, taşın kız, üstüne düşmüş. Tamam. Uçtu kız sağ. Ah, uçurumdan aşağı uçuyor. Hanım, Batman 2 metrelik bir çukur orası. Alev. Alev iyi misin? Evet. Bacağım. Bacağım acıyor. Tamam, hemen geliyorum. <gülüyor> ne oldu? senin yüzünden bizi bu kahrolası mağaraya getirdin sen içeri girince yaratalar dışarı uçtu üstümüze geldiler yüzüme çarptı biri ben de kaçayım derken Özür oh, dilerim ama oh. içeride bir tehlike olmadığından emin olmak istemiştim bir dakika dur bacağına bakayım Hayır hayır dokunma çok acıyor Galiba kırılmış bacağını sarmamız gerek İsmail baba İnecek bir yer bul da yanıma gel. Tamam evlat geliyorum. geliyorum. Aman dikkat et dikkat et. Bir de sen düşersen. Ah, i̇şte geldim. Ben ben sportman adamım. Gençliğimde dağcılıkta yapmıştım. Ee, Alev nasılsın bakayım kızım? İyi değilim. Ee, biraz dişini sıkacaksın. Ben gidip iki sopayla bağlayacak bir şey bulayım da... ...bacağı saralım. Ee, sen Alev'in yanında kal İsmail baba. Al. Al şu meşaleyi de. E peki karanlıkta görebilecek misin? Görürüm görürüm. Baksana dolunay var. Şahin. Hemen döneceğim merak etme sen döneceğim. Kırılmış mı oğlum kırılmış Sihlerim mı? Dillerim kırılmamıştır. Bence <gülüyor> genç kemikler bu kadar çabuk kırılmaz. Şahin öyle demiyor ama. Ama Çok kötü düştü çok. çok... Alem abla bacağın mı kırıldı? <gülüyor> Keşke kafam kırılsaydı. Allah korusun o nasıl laf öyle? İşte geldiğim. Şimdi acını hafifleteceğim. Ee, İsmail baba, meşaleyi şöyle tutsana. Ay, ay, ay. Dur, dur, dur. Tamam canım, tamam. Kapırdamamı çalış. Çok acıyorum. İki dakikacık, sık dişini, hemen bağlayacağım. Yırtalım. Yapabilecek misin? Ha, intern oldum unutma. Hmm. Bu yıl hasta bakıyoruz biz. Çok, acıyor. Çok acıyor, Tamam, tamam. Az kaldı, oh. bitiyor işte. Mağaranın içi de bayağı sıcakmış Dışarısı buz kesiyor Eee hey İsmail Bey Sen de dışarılarda dolaşacağına Otur oturdun <gülüyor> yerde canım. Sen ne dersin de ben yapmam Nimet Hanım <gülüyor> İşte oturdum Şu çocuklara bak Mışıl mışıl uyuyorlar Çocuk olmak Ne güzel şey benim yüzümden gömleksiz kaldım üşüyeceksin ah, Önemli değil Alev'in bacağını sarmak için gömleğini yırtacağın aklıma gelsiydi Benimkini verirdim çünkü benim ceketim de var ee, Yine verebilirsin ya ceketini ya da o gömleğini ver Şahin'e Gerek yok ben üşümem <gülüyor> Çocuk gibi konuşma oğlum dışarısı soğukmuş işte İsmail Bey söyledi ya Hayret doğrusu gündüz o kadar sıcakken Al şu ceketimi oğlum. Ya İsmail baba üşürsün. Sen benden yaşlısın. O zaman gömleğimi vereceğim. Biraz ter kokuludur ama başka seçeneğin yok. Geri çevirirsen üzülürüm. Of, pekala ver bakalım. E yeteri kadar dinlendik. Artık yola koyulsak mı? Aa, geceyi bu mağarada geçirsek ya sıcak sıcak. Alev'in bir an önce hastaneye gitmesi gerek. İyi de nasıl götüreceğiz onu İsmail baba Erol yorulduğu zaman onu taşırsa Ben de Alev'i sırtıma alabilirim Hayır ben kimsenin sırtına binmedim şimdiye dek. Her şeyin bir ilki vardır kızım Hadi bakalım Yolcu yolunda gel Şahin oğlum nereden çıktın Baba ah. Baba yardım et. Ah. Yardım et. Ol. Al, ne oldu? Nesi var? <gülüyor> <D> düştü. <gülüyor> Galiba bacağı kırıldı. <gülüyor> Buraya yaklaşırken de bayıldı. Evet. Sancısı evet. çok fazla baba Sedire'ye yatıralım hadi Umarım bacağına zarar vermedik yok, yok, şey yok. Sırtımda taşıdım onu ya. Tırmanıp inerken çaresiz bacak ileri geri sallandı Allah. Kim geldi? Kapıyı kapada gel Kimin geldiğini görürsün o zaman Gel gel <gülüyor> Şahin Oğlum <çivanım>. Anacım benim Konuklarımız var hatun Hoş gelmişsiniz A -a, Ne oldu hasta mı var e, Yolda düştü e, Evde limon kolonyası var mı anacım Olmaz olur mu hiç Aha, İşte bak burada e, e, Bileklerini limon kolonyasıyla ov, Biraz da koklat kendine gelsin Kasabadaki klinikte mutlaka bir nöbetçi doktor vardır e, Dağılmazsa evinden bile alırız Önce röntgen çekilecek tabii. E, yalnız benim hemen amcamın kamyonetini alıp gelmem gerekiyor. O zamana dek Alev hem kendine gelir hem de biraz dinlenmiş olur. Durma öyleyse oğlum, hemen git. Tamam. Merane. Buradayım beyefendi. Al şu çantamı. <gülüyor> Alayım. Oh. Çok yoruldum bugün Aç mısın beyefendi Bir şey hazırlayayım mı size? Bu saate kadar aç kalınır mı hiç Baksana saat 12'yi geçmiş Bütün isteğim şu koltuğa oturup Azıcık dinlenmek Ondan sonra da yatarım Alev uyudu mu Alev gitti sizi aramadı mı Gitmeden telefon edecekti sizi. Nereye gitti Alev Havısının yanına Bodrum'a Evden çıkmadan bir iki kez telefonu çevirdi Meşgul çıkınca sonra ararım dedi Evet evet aradı ama tam toplantı sırasıydı pek konuşamadık. Sonra sesi de çok parazitli geliyordu. Ne dediğini anlayamadım zaten. Acil durum gibi bir şeyler dedi galiba ne? ama... Ne? Ne acil durum mu? Bu ne demek beyefendi? Bilmem ki onu dinleyecek zamanım yoktu. İdare kurulu üyeleri yüzüme bakıyordu. Demek onu dinlemediniz. Önemli bir toplantının tam ortasıydı. Hem ben gittiğini nereden bileyim canım? Zaman zaman beni üzmek için böyle oyunlara başvuruyor ya yine öyle sandım. Ah, ah. Akşam evde konuşur diyeyim, kapattım telefonu ah, Aman Allah'ım Acaba ne derdi vardı beyefendi Ah ah ne derdi Arabayla vardı, gitmedi değil mi o, Uzun yola tek başına çıkmaz bilirsiniz Otobüste gidecekti Parasını gereksiz şeylerler çarşur etmiş Meteliksiz kalmıştır <gülüyor> Onun için acil durum olsa olsa bu olabilir Para sorun olmaz Kredi kartları var ya beyefendi Bence çok daha önemli bir şey olmalı Zaten içime doğmuştu Bütün gün yüreğimi bir sıkıntı sardı durdu Biliyordum biliyordum yavrumun başına bir şey geleceğini ah, ah, Dur bakalım Durru Hanım Dur bakalım hemen telaşlanma Bana telefon edebildiğine göre Demek ki sapasağlar Ya kaçırdılarsa onu Belki de fide isteyecekler Saçmalama canım otobüste kim kaçıracak onu Ne bileyim ben filmlerde oluyor ya Beyefendi otobüsü durdurup zengin kızı kaçırıyorlar ya. Durru Hanım onlar film Bence paniklemenin hiç gereği yok Göreceksin sabahleyin bizi Bodrum'dan arayacaktır ah, Polise haber vermeyecek misiniz Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek misiniz Endişelenecek bir şey olmadığından eminim Alevi sen de iyi tanırsın Bugün bana kızdı ya Ama ne kadar bir beyefendi Dilerim arar O zaman lütfen onunla konuşacak 5 dakikanız olsun Kızımı ihmal ettiği mi düşünüyorsun değil mi Haklı olabilir misin bilmem o benim tek varlığım Ama mutlu edemiyorum bir türlü Sence bunun suçu bende mi? Eh, otobüs kalkacak Binelim artık Evet Nimet abla binin Aslında seni buralarda bırakıp gitmek istemezdim ya İşte biliyorsun Çocukları bir an önce annelerinin yanına götürmek zorundayım Ben iyiyim abla beni merak etmeyin Şahin ailesi çok iyi insan. Ya bundan eminim. Bize gösterdikleri konut şaşıp kaldım doğrusu. Bizi utandırdılar. Ah işte İsmail bile çocuklar geliyor. Çocuklara çikolata almaya gitmişlerdi. İsmail amca torun sevgisini onlarda buldu. Kendi torunlarını pek göremiyormuş değil mi? Belki de bunun için o kadar çok içiyordu. Haklısın. İnsanların içini değiştirme umulmadık şeylerle karşılaşıyoruz Birlikte gideceğinize seviniyorum size göz kulak olur İnşallah yeniden içmeye başlamaz <gülüyor> Anneanne biz geldik İşte işte peşimizden Şahin de geliyor biletleri almış Biliyor musunuz ileride bugünün gazetesini satıyorlardı bizim kaçak yakalanmış Ne yakalanmış mı <gülüyor> oh, oh çok iyi olmuş Sınırı geçeceğinden emindi ee, Yasalardan kaçılamayacağını öğrenmiştir artık öyle değil mi? <gülüyor> Sen öyle diyorsan öyledir sultanım <gülüyor> aman, aman çok naziksin İsmail Bey Evet işte biletleriniz hemen binin Otobüs kalkacak ee, Birkaç gün konuğumuz olsaydınız iyi olurdu ya acele ettiniz Neyse iyi yolculuklar Hadi hoşçakalın yine görüşeceğiz Sakın inme o kamyonetten altılı Alep. Allah saklasın yine bir <gülüyor> şeyler peki, olur Peki Nimet abla peki Güle güle sizleri özleyeceğim Hadi güle güle Hadi Allah'a ısmarladık hoşçakalın <gülüyor> ee, Biz de köye dönelim artık Şahin sırası gelmişken söyleyeyim Beni klinikte bırakmadığın için teşekkür ederim Aa nasıl bırakırım Sen bizim konuğumuzsun Evde daha rahat edersin Ama inan bacağın en iyi şekilde alçıya alındı Kısa sürede iyileşeceğinden emin İnanıyorum Ha Şahin amcan kamyonetini habersiz aldığın için kızmadı değil mi? Ha, kızar mı hiç Tüm köy şehirli kızı Konuk etmekten büyük <gülüyor> mutluluk duydu Bizim evde birkaç gün dinlen Alev bu arada babanı ararız seni köyden aldırtmanın bir yolunu bulur Evet doğrusu tek başıma yeniden yollara düşmek fikri beni ürkütüyor Nimet Hanım'la İsmail Baba ne kadar iyi anlaştı değil mi? İnanılacak gibi değil <gülüyor> Onlardan ayrılmak bana füzün verdi Hayır Yaşanılan kötü olaylar insanları birbirine yaklaştırıyor ya. O iki yaşlı insan birbirleriyle delişip dururken birden anlaşacak zemini verdiler. Aslında insanların birbirlerini anlamaya gereksinimleri çok büyük Yaşamın hızlı dinamiği içinde bunu fark edemiyoruz. Haklısın. Ben de senden özür dilemek istiyorum. Çok kaba davrandım. Dünyalarımız ne kadar ayrı olursa olsun iyi bir insansın sen. Garip değil mi? Ben dünyalarımızın ayrı olduğuna inanmıyorum. Çevremizde çizilen sınırlar bence yapay çizgiler. Anlayamadım. İnsan insandır. Kökeni, eğitimi, kültürü ne olursa olsun anlaşma zemini mutlaka bulunur. Yeter ki iyi niyet ve sevgi olsun İyi niyet ve sevgi Bak evler göründü Alev <gülüyor> evet. Pek az yolumuz kaldı ha, Şunu unutma şehirli kız Bizim köyün insanları seni çok sevdi Ailem seni tanıdığı için mutluluk duyuyor Dilerim zamanla sen de onlara alışırsın <gülüyor> Aa. Şu işe bak Güneş daha yeni doğuyor İnanamıyorum Bu köyün havası bünyemi alt etti Sabahın köründe horozlarla birlikte uyanıyorum Ama ne kadar dincim Amanın Güzel kızım uyanmış <gülüyor> Günaydın Yine mi bana kahvaltı getirdiniz Yapmayın çok üzülüyorum Ben de sizinle birlikte sofrada yesem A kızım sen yer sofrasına alışkın değilsin ki hem bacağında sopa gibi dimdik kıvrılıp oturamazsın. Hmm. Hadi toparlan da tepsiyi kucağına koyu vereyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Günaydın, girebilir miyim? <gülüyor> Günaydın, durma kapıda gel. Ee, <gülüyor> bugün nasılsın bakalım? <gülüyor> çok iyiyim. Bu kadar erken uyandığım halde kendimi çok diri hissediyorum. Halbuki kendi öyle gibi kalkardım yataktan. Ee, <gülüyor> söylemiştim sana, köylerin havası ilaç gibidir. İştahım da açıldı. Öyle giderse beş gül alıp öyle döneceğim eve Afiyet olsun güzel kızım Kuşluk vaktine bir de börek açayım sana Otlu börekleriz biz ah. Parmaklarını yersin billahi Benim için zahmet etmeyin Ne zahmeti kızım Şahin'im de çok sever Aa, Ben mutfaktayım Çay isteyince seslenin ee, Baksana Diyorum ki Alev Acaba Bugün babana telefon açsak mı... ...sakın seni bir an önce göndermek istediğimizi düşünme... ...sadece anımsatmak istedim... ...köye geleli iki gün oldu... ...merak ederler diye endişeleniyorum... ...mutlaka halana telefon etmişlerdir... ...orada olmadığını anlayınca da... Merak ederler... <gülüyor> ...bir şey söylesem inanır mısın... ...kimseyi aramak istemiyorum... ...burada öyle rahat öyle huzurluyum ki... ...bütün gün penceremden ormanı seyrediyorum... ...seninle çok güzel sohbet ediyorum... Kentten uzak olmak bana can kattı sanki <gülüyor> Köyme tatile gelirken böyle mutlu günler geçireceğimi ben de düşünemezdim Seninle sohbet etmek benim için de büyük zevk oldu Ama baban meraklanırsa polise haber verir ortalık karışır Bu da bizim için pek iyi olmaz oh, Gitmek istemiyorum Gitme iznimin sonunda birlikte döneriz ama onlara haber ver hiç değilse iyi olduğunu bilsinler Haklısın Onlara bir arkadaşımın evinde olduğumu On gün sonra döneceğimi söyleyebilirim öyle değil mi? Ama ya telefon numarasını öğrenmek isterlerse Ya bulunduğum yerin adresini sorarlarsa e Sen de söylersin Yok bunu anlayamazlar bir köy evinde konuk olduğumu söylersen Babam beni hemen aldırtmaya kalkar O zaman sen de bir arkadaşının çiftliğinde kaldığını söylersin ah, ama Evet buna inanır babam Aslında nerede olduğum pek de değildir ya ...o yalnız işlerini önemser. Sana çok güveniyor olmalı. Öyle mi sanıyorsun? Ah, neyse canım, şimdilik bırakalım bu konuyu. Ne yapalım biliyor musun? Kahvaltını bitirdikten sonra telefona gidelim. Sonra da çevreyi gezdireyim sana. İstersen gezerken anlatırsın babanı. <gülüyor> Dışarıda hava nefis. Harika bir gezi olabilir. Ormana, çayın kenarına da gideriz. Sonra <gülüyor> da... Bu bacakla mı gideceğiz? Oraları <gülüyor> amcanın kamyonetiyle gidemeyeceğimize göre... Yoksa beni sırtında mı taşıyacaksın Yok <gülüyor> Yo, hayır Bu sabah erkenden kalkıp bizim Veli Dede'nin evine gittim Adamcağız yıllardır felçli Bir tekerlekli sandalyesi var Şehirli kıza bir süre için ödünç vermeyi Seve seve kabul etti <gülüyor> Beni tekerlekli sandalyeyle mi gezdireceksin Eee arabanın gitmediği yollarda Kucağıma alırım ha, Sakın endişelenme Sandalyeyi iyice yıkayıp temizledim hmm, Hiç endişelenmiyorum sana güvenim sonsuz İki kilometre ötedeki Çağlayan'a da götüreceğim seni. Sular aşağılara akarken yaprakları öylesine kıpırdaşır ki... ...eminim böylesine canlı bir pırıltıyı hiç görmemişsindir. <gülüyor> Sen aynı zamanda şairsin de galiba. <gülüyor> Doğa insanı şair de yapar, ressam da. Doğanın güzelliği senin yüreğini hoplatmaz mı hiç? Bilmem, sanırım doğayı pek tanımıyorum. Çünkü hiç baş başa kalmadım doğayla. Hadi gidelim, oraları çok merak ediyorum. Tepsinin içindeki bu güzel şeylerin kalanını dönüşte yerim ama söylerim bize bir çıkın yapar Çal yandı pikniğe ne dersin Ama sandviç yerine bazlama hmm. Limonata yerine ayran var <gülüyor> ha, Hatta radyo yerine sana flüt çalabilirim <gülüyor> İnanamıyorum bunu yapabilir misin eh, Çocukken biraz üflerdim Sonra üniversitede şu Güney Amerika çalgısı var ya Indian flüt dedikleri ona merak sardım Bizim kavalla bir sentez yapmaya çalıştım Bana da öğretir misin Hı, Öğretirim Hem dağlar kaval sesine yanıt verir bilir misin Kaval çalanlar asla yalnız kalmaz Ben her zaman yalnızım Flüt çalarken içindeki dostu bulmanın yolunu da öğreteceğim sana Alev Alev neredesin Ali? Buradayım Ne yapıyorsun burada Köyde eğlence var sen kıyıda köşede saklanıyorsun E çalmayı deniyorum yakında başaracağım <gülüyor> Çok güzel ama sırasında coşmayı da bilmeli insan hadi gel Düğüne biz davetli miyiz? Köy düğünü bu herkes davetlidir meydanda bir cümbüş var ki sorma hmm, Davul zurna sesini hiç sevmem İyi davul çalan görmemişsin de ondan bizim kör Musa öyle konuşturur ki davulunu 50 kilometre öteden yanıt veren olurmuş derler Davulun dilinden anlamak gerek. <gülüyor> Anlaşıldı. Davulu Zurnay'ı da sevdireceksin bana. Hadi gidelim. Keşke ayağın alçıda olmasıydı da... ...sana oynamayı da öğretseydim. Ama ben senin için de oynayacağım bu akşam. <gülüyor> Belli mi olur. Bakarsın tek ayak üstünde raks ederim de. <gülüyor> Kapı açık Kızım nerede? Kızım nerede? Şey kim? Ha, ha Anladım Alev Alev Alev ah, Buyurun <gülüyor> efendim Siz Alev'in babası olmalısınız Ne yaptınız kızıma? Nerede o? Baba ha. buradayım odana gelsene Alev Kızım Çok şaşırdım gelişine baba İşlerinden nasıl zaman buldun? Aman tanrım bacağına ne oldu senin Küçük bir kaza önemli değil Beni nasıl buldun söylesene Verdiğin telefon numarasından albette Seni buralarda bırakacağımı düşünmedin değil mi Hem niye bana yalan söyledin Bu evin çiftliğe benzer yeri var mı Seni bazen hiç anlayamıyorum Alev Yoksa burada zorla mı tutuyorlar seni Yanılıyorsunuz beyefendi Ben burada en iyi otellerde olduğumdan daha rahatım baba Hatta evimde olduğumdan daha yakın bir ilgi ve sevgi gösteriyorlar burada bana Neler söylüyorsun sen kim bu insanlar Dostlarım bana yol gösteren içimdeki yalnızlığı yok eden dostlarım Anlayamıyorum neyse bunları sonra konuşuruz Baş başa kaldığımızda şimdi toparlan hemen gidiyoruz Ben daha sonra geleceğim baba Şahin'in izni üç gün sonra bitiyor birlikte döneceğiz Kim bu Şahin? Yeni tanıdığım biri mi nasıl güveniyorsun ona Sanırım insanlara güven duymayı öğrendim baba bu öyle güzel bir duygu ki anlatılmaz Sen beni babana bile güvenmeyeceksin Felsefesiyle büyütmüştün Yıllarca bu sevgisizlik içinde yüreğim kurumuş Burada bu güzel topraklarda Bu güzel insanlar arasında Yeniden yeşerdim baba Baksana çiçek açmaya bile başladım da bey Konuğumuz sayılırsınız hmm. Bir tuzlu ayranımızı için Otur baba otur Hatırım için otur Yanındaki hmm. korumalarına da söyle de seni dışarıda beklesinler Bekala siz dışarıda bekleyin. Ben şimdi onlara da bir bakraç ayran götürü veririm. Susamıştır garipler. Köyümüze şeref verdiniz. Buyurun şöyle sedire oturun. Rahattır, temizdir. Şimdi ayranınız da gelir, içer ferahlarsınız. Buyurun bey, oturun. Hemen gideceğim. Alıp alıp gideceğim. Baba, biraz önce söyledim ya ben burada kalacağım. Üç gün sonra Şahinle döneceğim. Lütfen otur rahatla ayranını iç Kırk yılda bir olsun gevşe biraz Şu anın tadını çıkar Biraz konuşalım belki o zaman beni anlarsın Pekala anlat bakalım Her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmek istiyorum Önce bacağına ne oldu onu söyle Düştüm Bacağım şimdi çok iyi Bilmek istediğin her şeyi anlatacağım ama Önce bana söz vermelisin Beni anlamaya çalışacağına söz vermelisin Pekala söz veriyorum Zaten başka şansım yok öyle görünüyor Yalnız şunu iyi bil ki Sen benim canımdan çok sevdiğim kızımsın Bunu pek belli edemediysem de Gerçekte değer verdiğim tek varlıksın sen Sizler beni anlıyorsunuz değil mi? Kızımı çok seviyorum Kızınız da sizi çok seviyor efendim Baba biliyor musun flüt çalmayı öğrendim ben F Flüt mü? Bu da nereden çıktı şimdi? Kızınızı dinlemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel çalıyorum. Eskiden beri müziği çok severdim biliyorsun. Biliyorsun değil mi baba? Hatta konservatuvara gitmek istemiştim de... ...belki bundan sonra mesleğimi değiştiririm. Hayatını flüt çalarak kazanmayı düşünmüyorsun herhalde. Buna gerek var mı baba? Sen ikimiz için de çok fazla çalışıyor kazanıyorsun. Buna o kadar fazla güvenme küçük hanım. Senin yüzünden endişelendiğim korktuğum saatlerde... Neyin daha önemli olduğunu anladım Bundan böyle kızıma daha çok zaman ayıracağım Çok sevindim baba Ama yine de bugüne kadar yaşadığım tarzı değiştireceğim Çünkü şunu anladım Görmesini bilen gözler için dünyada öyle çok güzellik var ki insan asla sıkılmaya zaman bulamaz Şimdi dinle bakalım flütümün sesini sevecek misin? Leyla Onat'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.